Kentin Gizli Öyküleri programından sesimizin ulaştığı her yere, herkese merhaba. Ben Kenan Doğan. İki haftada bir salı günleri saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde açık radyo mikrofonlarından sizlerle buluştuğumuz ve gerçek yaşandan insan öykülerini paylaştığımız Kentin Gizli Öyküleri programı başlıyor. Efendim hoş geldiniz programımıza. Zor günler geçiriyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz dünya olarak. Şu anda bizleri nerede dinliyorsunuz? Ne koşulda dinliyorsunuz bilmiyorum. Belki evinizdesiniz ki çoğunuzun evinde olduğunu umuyoruz. Evde olduğunuzu umuyoruz. Belki çalışmak durumundayız şu anda. Hayatın akışı için iş yerlerimizdeyiz. Belki bir hastane odasında şu an bizleri dinliyorsunuz. Ya da işiniz gereği hastanedesiniz. Nerede olursanız olun. Açık radyo olarak bu zor günlerde size arkadaşlık etmeye... Sizin şu anda bulunduğunuz bu karantina ortamında size eşlik etmeye elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz. Ve radyomuzun emektarları, emekçi arkadaşlarımızın üstün gayretleriyle bunu yapıyoruz. Huzurlarınızda onlara, tüm sağlık personelimize, tüm emniyet teşkilatımıza, görev olan tüm, tüm, tüm sektörlerdeki bütün kahramanlarımıza teşekkür ederek başlamak istiyoruz Kentin Gizli Öyküleri programına. Kentin Gizli Öyküleri programında gerçek yaşamdan insan öykülerini sizlerle paylaşıyoruz. Ve... Şu anda dünyanın dört bir tarafında milyonlarca kahraman yine farklı farklı yaşam öyküleriyle aslında hayatın akışını değiştiriyorlar. Ve umuyorum ki ilerleyen günlerde onların yaşam öykülerinde bu programda sizlerle buluşturacağız. Bugün yine çok özel bir konuğumuz var ve yaşam öyküsünü kendi ağzından dinleyeceğiz. Bizler heyecan duyuyoruz ve kendisine teşekkür ederek başlamak istiyoruz. İyi ki bugün aramızda ve yaşam öyküsünü bizlerle paylaşacak sevgili Oğuzhan Canım. Oğuzhan hoş geldin programımıza ve teşekkür ederiz katıldığın için. Hoş bulduk. Ben bu güzel giriş için teşekkür ederim. Diğer taraftan bütün sağlık çalışanları ile ilgili söylediğim güzel sözler için ben de katkı sağlamak isterim. Hepsi sağ olsun, olsun. Hakikaten gözlerimizi dolduran bir emekle, azimle çalışıyorlar, çalışmaya devam ediyorlar. Hepsinin ellerinden. Gözlerinden öpüyor. Teşekkür ediyorum. Kesinlikle. Sağlık çalışanlarımız başta. Hayatın şu anda gerçekten akması için mücadele veren, canın pahasına mücadele veren birçok kahraman var. İşte hep kentin gizli öykülerinde de o kahramanları anlatmaya çalışıyoruz. Senin gibi kahramanları. Biz hep söylüyoruz. E, bugün eğer dünya hala dönüyorsa e, adını sanını hiç bilmediğimiz şehrimizin sokaklarında, mahallemizde, sem semtimizde yaşayan ve yaptıklarıyla ilham veren Yaşam öyküleriyle ilham veren insanlar sayesinde. O güzel görünüyor insanlar sayesinde. Dolayısıyla bu programda da böylesine yaşam öykülerine yer vermeye çalışıyoruz. Ve konuklarımızı kendi yaşam öykülerini kendileri anlatıyorlar. Konuklarımız bizlerle paylaşıyorlar yaşam öykülerini. Bugün de senin yaşam öykünü dinleyeceğiz. Biz çok heyecanlıyız. Dolayısıyla sana sormak istiyorum. Oğuzhan Can'ın nerede, ne zaman dünyaya geldiği, nasıl başladı yaşam öyküsü? İstanbul'da doğru. 1986 yılında bir Ekim ayında bir sonbahar mevsiminde babam Kafkas göçmeni, annem Selanik ama Sinop'ta tanışmışlar. Özetinde Sinop'duyum. İlk okulu, ortaokulu, İstanbul'da, liseyi İstanbul'da okudum. Oğuzhan, Kafkas ee, ve Selanik göçmeni. Evet. Anne baba ve Sanki tam ortada buluşmuşlar Sinop'ta gibi bir durum Vallahi. söz konusu. <gülüyor> Bakınca bir an gözümde canlandığı harita ve e, Sinop'ta e, ki da ülkemizin güzel şehirlerinden bir tanesi. Sen Sinop'ta dünyaya geldin. Ne kadar kaldın Sinop'ta hatırlıyor musun? Ben İstanbul'da İstanbul'da dünyaya geldim. E, İstanbul'da büyüdüm ama sık sık e, Sinop'a gidip geldik dedim. Hala da e, gidiyorum. Sen İstanbul'da dünyaya geldin. İstanbul'da büyüdün. Okul hayatı evet. İstanbul'da mı başladı? Abi iyi okul, ortaokul ve lise e, İstanbul'daydı. Peki senin çocukluğun İstanbul'u desem çok uzak değil belki 90'larda çocuk olanlardansın sen de. Evet. 90'larda yani... İstanbul nasıldı o yıllarda? Hangi semtte otururdunuz? Valla fena bir e, çocukluk geçirmedim diyebiliyorum. Bahçelievler'deydik. Eee ailemle beraber. E, tabii o zamanlar cep telefonu yok, interneti yok. Eee şu anda böyle hayal ederken zorlanıyorum tabii o e, internetin olmamasını işte telefonun olmamasını ulaşımın iletişimin bu kadar zor olmasını hayal etmek zor. Mesela şey enteresan bir duyguymuş yani tabii o zaman anlayamıyordum bunu da biriyle randevu alırken şey işte, diyorduk ki işte şundaki x e, kafenin önünde şu saatte olacağız bir hafta önceden mesela şu an biriyle bir hafta önceden randevu alıp orada buluştuğumuz mümkün değil yani. Buluşma anına giderken bile konuşuyoruz. Ee, özellikle garip bir dönemmiş e, 90'lı yıllar. Bir yandan da güzeldi tabii. O Hani e, 70'lerin, 60'ların, 80'lerin, o masumiyetinin hala devam edebildiği bir dönemdi diye düşünüyorum. Güzeldi bir çocukluk geçirdim. Çok sevgi dolu bir annem vardı, sevgi dolu bir ailem vardı. E, böyle sokakta 7-24 yaramazlık yapan, e, bol bol kavga çıkaran, Kapı pencere kıran ondan sonra annesini sık sık ağlatan böyle kıp kırmızı yanaklarla eve gelip ekmek arası yaptıran yaramaz bir çocuktum Hayta bir Oğuzhan'dan bahsediyoruz şu an e, <gülüyor> Peki okul hayatı nasıldı? Okulda olsan nasıl bir öğrenciydi? E, yani güzel şeyler söylemek isteyen insan ama rezalet Yani şey <gülüyor> benim <gülüyor> anlatmıştık e, karşılığı e, korkuş mu çocuktu Kenan. Bunu böyle mübalağa ederek anlatmıyorum. Yani ilk okul itibariyle okul o kadar anlamsız geliyordu ki bana. Bana öğrenmek istemediğim bir şeyin öğretilmeye çalışılması a, anlamsız geliyordu. Anlayamıyordum. Ne, neden bunu öğrenmek istiyorum? Merak etmiyorum. Bana merak ettiğimi öğrettin. Mesela çocukken bile... Matematik, geometri çok seviyordu. Ama bana tarih anlatmayın, bana bir şey ezberlemek zorunda bırakmayın. Haliyle bu kadar nefret eden bir insanın okuluyla, dersleriyle arasının iyi olması pek şimdi Yani ilkokulda herkes, hani takdir almamak mesela absüttür. Hiç hayatımda takdir teşekkür almadı. Bir i̇lkokul, ortaokul daha iyi. Sadece ilkokul bittiğinde 5'in sınıfta hoca emekli oluyordu. <gülüyor> o zaman bütün sınıfa takdir vermişti. Bir tane takdir alabildi. <gülüyor> Ama aşırı yaramazdım ve bu hiç bitmedi. Yani okul hayatım bitene kadar e, devam etti. Maalesef. Kenar... E, eğitim sistemine direnen bir Oğuzhan var. Şu anda bizi evler, evlerinde dinleyen e, küçük kardeşlerimiz varsa... Şu an eminim anne babalarına bak görüyor musun Oğuzhan abi diye örnekte göstermeye başlamışlardır Oğuzhan. <gülüyor> yani okulda başarılı olamayabilirsiniz, dersleriniz çok iyi olmayabilir, takdir alamayabilirsiniz ama sonrasında güzel işler yapmayacaksınız anlamına gelmiyor tabii ki hiçbir zaman. E, peki eğitim sistemine diren, direndin bir yerde yani istemediğin şeyi neden sana zorla öğretiyorlar diye aslında o sisteme karşı bir farklı bakış, baş kaldırış belki bu ileride başka sistemlere karşı da farklı bir bakış kazandırdı sana. Belki karakterim böyleydi. Ve i̇lkokul, ortaokul, liseyi bitirdin. Sonra üniversite hayatı oldu mu peki? Ne yaptın? Ee, şöyle oldu. Babam ee, eğer... <gülüyor> eğer üniversite sınami kazanamatsan evlatlıktan reddederim diye gayet ee, net çekildi. Yüzüme sürdü. <gülüyor> Dedim o zaman benim ders çalışmam lazım. Yani Hayatımda ders çalışmak zorunda kaldım. Pek dönem oldu. Onda da işte İTKK ee, Bolu, Avant İzzet Bayşavir Üniversitesi ki adını söylemekten bile pek hoşlanmadım. Ee, üniversiteyi kazandım. iktisat bölümünü. Ki yani tabii bu, bu iyi bir şey diye söylemiyorum. Bu tam anlamıyla cehalet yani. Ne yazdığını bile hangi bölümü ne olduğunu bile bilmeden yazılmış bir bölüm oldu benim için iktisat ve e, o yıl itibariyle 2004 yıl itibariyle Bolu'ya göç etmiş oldum ve üniversite hayatım başlamış oldu. 2004 yılında Bolu'da Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde iktisat okumaya başladı. Evet. Dokusan ve hangi bölümü dahi kazandığını çok farkına varmadan bilmeden, bilinçli bir tercih olmadan gitti. Peki <gülüyor> üniversite hayatın nasıl geçti? O da rezalet tabii. E, 6 yılda bitirdim 4 yıllık bölümü. Bolu'nda geçecek lisans yaptım dedim. E, <gülüyor> affetsin. Velhasım. Kütüydü yani. Çünkü orada da aynı şeyle karşılaşıyorsunuz. Mesela benim hayatım boyunca ilgilendiğim şey iletişim, reklamcılık. Şimdi bu gibi şeylerdi hı hı. E, ama ben orada işte Makro öğrenmek zorundayım çünkü işte bir ticaretle yazmışım bölümü istemiyorum onu yapmak ben de e, üniversite hayatım boyunca hep ticaret yaptım. İşte yurt dışından Hong Kong'tan ürün getirdim, onları işte, işte sattım. Slovenya'dan getirdim, Amerika'dan getirdim. Sonra ben bizzat Amerika'ya gittim. İşte Work and Travel programı ile orada bir sürü kontak edildim. Yani şöyle söyleyeyim, cep telefonu satmaktan, kod tişörte, işte laptop'a, işte yazı yazıp para kazanmaktan, gazeteye kadar hep ticaretle giren. Aslında girişimci bir şey ruh var, var ortada anladığımız kadarıyla. Bu girişimci ruh seni farklı farklı alanlarda, oradan o dönemlerden beslemeye başlamış. Bu arada şu ana kadar yayınımızı dinleyen, programımızı dinleyen dinleyicilerimiz, Allah Allah sonunda ne çıkacak diye merak etmeye başlamışlardır. Çünkü öğrencilik hayatı Hayır. rezalet, üniversite hayatı rezalet, <gülüyor> okulla alakası yok. Hani iyi bir genelde ilham veren yaşam öykülerini konuya dinliyoruz dedik ama şu ana kadar bir bir, henüz bir ilham bulamadık farkındayız ama bulacağız diye düşünüyorum. Çünkü bu biliyoruz. E, peki üniversite hayatına e, ailene minik pembe bir yalan söyleyerek, yüksek sanstık yaptım diyerek aslında 4 yıllık e, fakülteyi 6 yılda ne bitirdin yaptım? Oğuzhan. 6 evet. yılda sonra bitirdikten sonra ne yaptın? Ee, bahsetmiştim hani. Örken Trabaho'a da gittim Amerika'ya. Ve tabii o 4 yıl, 5 yıl boyunca hep küçük, küçük küçük küçük küçük işler yapmak, para kazanmak. Hatta daha ötesine söyleyeyim. Lisede, lise zamanında bile çalışıyordum. Hatta bunu pek bu örneği vermeyi sevmiyorum ama. Ailemden gelirdi ilkokulda bidon bulup, içine su doldurup, pazarda satarken anneme yakalandım. Annem beni kırdığında böyle yani kadın bileyim yetti oturduğunuz yeri çok, çok yakın yer. oğlum sen ne yapıyorsun dedi ya şimdi benim de diyecek bir şeyim yok gizli yapıyorum hiç sen yavrum sen çavak düşün dedi ne yapıyorsun ben işte pırtımı fırtın toplayıp kaçtım annemden eve gittik akşam kıyamet koptu nasıl satarsın? çünkü ihtiyaçımız yoktu ya diyor ki niye satmayın bana satmam için bir neden verin ya ben böyle keyif alıyorum diyordum o ilkokulda başlayan şey üniversiteye kadar devam etti hep birilerine bir şeyleri ikna etmek bana haz verdi. Bu çok enteresan bir duygu mesela. Yani bunun o iç görü olarak ne dönebiliriz? onun altında ne vardı? Birilerine o ikna etmek, o ticareti yapmaktan aldığım hal hiçbir şeyden almıyor Çocukken bile. Hali üniversite bitince, bu Örken Tural'a gittiğim için oradaki insanlarla da aramaydı. Onlar da dikerken gel bizim şişkette pazarlamada çalışmaya başladı. Velhasıl üniversite bittikten bir gün sonra, yani cuma üniversite bitti, pazartesi günü orada pazarlama departmanında iş boşu yapmış oldu Amerika'ya gittim. Hayır Amerika'ya zaten gittim geldim. Sonra burada Türkiye'de iş yaptım İstanbul'da. Türkiye'de işbaşı yaptım. Sonra onlar da tabii tekrar Amerika'ya, İngiltere'ye e, gönderdiler. Amerika'da kalmıştı bir süre. Yaklaşık 6 ay kadar. Sonra İngiltere'ye gönderdiler. Orada bir süre kaldım. E, Sonra tekrar İstanbul'da çalıştım. Böyle gitmeli gelmeli. Yurtdışı dışı bağlantılı. Eğlenceli de bir işti. E, orada yaklaşık 1,5 yıl kadar 2 yıl kadar çalıştım. Peki 1,5 2 yıl boyunca farklı farklı ülkelerde farklı iş deneyimleri elde ettin. Sonra ne yaptın? Ee, sonrasında benim bir e, bu reklamcılık yani şimdiki o isteğe tabi engel olamadım ee, bir küçük bir ajans kurma hayaliyle yola çıktık bir küçük bir ajans kurduk ama hep e, bu yani bir pazarlamacında genelde bu iç olmaz yani pazarlamacının amacı kar maksimizasyonu yapmaktır, sıkış arttırmaktır benim bir anlamda üniversitedeki belki hayatım, oradaki gördüklerim öğrencilerin ne kadar zor şartlarda okuduğunu görmek ben şanslı bir öğrenciydim, babam işte makine analisiydi, çalışıyorduk. İşte bana harçlık veriyordu. Ben çalışıyordum, para kazanıyordum. Abim vardı, ablam vardı ama herkes bu durumda değil. Halil yani insanlar yetişim olup çıkıyorlar. Hep şunu düşünüyordum. Ne yapabilirim ya? Yani bunun bir çözümü olmalı. Bu insanlara ben fayda sağlam Üniversite öğrenmiş dediğimiz insanlar, ülkenin geleceği. Bu insanlar siyasetçi olacak, doktor olacak, mühendis olacak. Köprüleri bunlar yapacak. Eğitim düzenini bunlar kuracak. Bu insanların en müsait olduğu zaman, kendilerini en çok geliştirebilecekleri zaman, zamanlarının en bol olduğu dönem, öğrencilik hayatları. Onlara nasıl destek verebilirim diye düşünüyordum. Ve e, çok enteresan bir e, tesadüfle bu ajans kurmadan bir süre önceydi bir gazete haberi gördüm Kenan. Evet. Ee, ne gördün bir, gazete haberinde ve ne oldu? Bu öğrencilere evet, ne o, yapmaya karar verdin? Kritik bir e, ay benim için. Kırıkkale'de bir restoran, topladığı bahşişleri ihtiyaç sahiplerine yemek olarak dağıtıyor. Ee, ve ben bunu büyük bir gazetede haber olarak İstanbul'da okuyorum. Yani dedim ki küçük bir restoranın yaptığı küçücük bir proje dahi eğer anlam buluyorsa toplumda haber olabiliyor. Eğer dedim ben bunun daha büyüğünü yaparsam insanlar bana destek verir. İnsanlar bana destek verirse üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek sağlayabilirim diye düşündüm bu haberi gördüm. Osmanlı'dan beri devam eden Askıda Ekmek diye bir evet. Bunu biliyorum. Hatta bu İtalya'da da var Askıda Kahve. Amerika'da Paid Forward deniyor. Orada da var. Bütün dünyada olan bir uygulama bu. Şimdi bu ikisi aslında öpüşmüş oldular. Hem Askıda fikri vardı. Bir de Kırıkkırı'daki restoranı görünce e, ben bununla bir proje yapayım. Restoranlara entegre olalım ve restoranlar üzerinden gönüllük müşterilerin Askı'ya yemek bırakmasını sağlayalım. Askı'daki yemekleri de Üniversite öğrencisi alabilsin diyerek askıda ne var nokta.com'u kurdum sosyal girişimimizi ee, ve yola çıkmış oldum. Sosyal girişimcilik hikayem, sosyal fayda hikayem 2012 yılı itibariyle başlamış oldu. 2012 yılında üniversite öğrencilerine hayatlarının o en verimli değerlendirebilecekleri yıllarında destek olabilmek için askıda ne var nokta.com'u kurup, sosyal girişimlik kurup onlara destek olacağın o platformun temellerini attın. Başlarken de aslında hani kendi yaşadığın deneyimlerin, boldaki öğrencilik hayatın ve gördüklerin ve işte o Kırıkkale'deki küçücük bir restoranın sana ilham vermesi ve kafandaki diğer fikirle birleşmesi, askıda e, bırakılan askıda e, ekmek, askıda kahve, farklı farklı ülkelerde var olan bu geleneğin aslında birleşmesi seni başka bir yere götürdü. Peki askıda ne var? Kuruldu, başladı. Ne oldu sonra? Ee, şansımız şöyle gitti Daha bir siteyi kurar bir internet gazetesi haber yaptı. İşte ne güzel uygulama yapmışsınız, şöyle yapmışsınız, böyle yapmışsınız. Öğrenciler faydalanıyor gibi gibi ki de daha ortada tam proje dahi yok. Sonra peş peşe diğer e, ana akım medya, gazeteler, televizyonlar çağırmaya başladı. Sonra televizyona çıktık vesaire derken. E, biz insanlara daha proje tam anlamıyla başlamamışken. E, ciddi bir ulaşma şansı yakaladık. Ardından da bu, bunu da fırsat bildik. hemen restoranlara birer tane pano astık. E, gidebildiğimiz yerlere, Cihangil'de, Kazıköy'de, Beyoğlu'nda, Beşiktaş'ta çok gittiği ve uzun fiyatlı lokasyonlar bulduk. Örneğin bir pilde 3 liraydı. Bunları astık duvarlara panoları. Panoların üzerinde üniversite öğrencilerine yemek ısmarlamak ister misiniz yazıyordu. İsteyen gönüllüler yemeği yemeğin parasını ödeyip Kasadan fiş alıp panoya asıyor. Üniversite öğrencisi de gelip, öğrendik yemeğini gösterip panodaki fişi alarak ücretsiz şekilde yemek yiyebiliyordu. Başlattığımız gibi bu hem basının desteği, hem ünlülerin desteği ki ve keyifle söylüyorum. Ceylan Ertem, sanatçı, çok da sevdiğim konserlerine bayıla bayıla gittiğim. E, o bize çok destek oldu. Ya ne hmm. kadar güzel iş yapmışsınız, sosyal medyada paylaştı, işte tweet attı bununla ilgili, bizi... Sonra konserleri için Afkı'ya bilet bırakmaya başladı. Mesela bizim yemekten bilete, kültür-sanat etkinliklerine geçişimizi Jener Ertem sağladı bilet vererek. Sonra bir de gitti, arkadaşlarına söyledi. Mehmet Erdem'e, Cihan Barbura siz de bilet bırakın diye. Sonra onlar bırakmaya başladı. Sonra derken biz diğer sanatçılara gittik. İşin sonunda Tarkan'dan Fazıl Tay'a kadar, Bülent Ortaçki'ne kadar birçok sanatçıdan, Yüzlerce konser bileti toplayıp bunları öğrencilere sosyal medya aracılığıyla dağıtmaya başladık. Biz dağıttıkça talep arttı. Talep arttıkça insanlar daha fazla bilet bırakmaya başladı. Çünkü bu çok masum bir Online bir Robin Hood gibi çalışıyorduk. Biz de sanatçılar bilet veriyor, biz öğrenciler aktarıyoruz. Ne öğrenciden, ne sanatçıdan para talep etmiyoruz. O masum duruş herkesin çok hoşuna gitti ve gün be gün büyümeye devam etti İşte sanatçılardan sonra tiyatrocular, tiyatroculardan sonra tiyatro mekanları, onun sonra kıyafet markaları, teknoloji markaları derken hem markalar hem sahne sanatlarının olduğu her alan sinemalar bize olabildiğince ürün ve hizmet verdiler ve biz bunları öğrencilere dağıtmaya devam ettik. Yani aslında öğrencilere yemek imkanı sağlamak üzere başlayan girişim kısa süre sonra sadece öğrencilerin karnını doyurmak değil, ruhunu doyurmak, onların farklı farklı alanlarda da gelişimine katkı sağlamak üzere farklı alanlara evrildi. ve bir anda öğrenciler için aslında düzenli olarak takip ettiklerinde çok büyük e, faydalanabilecekleri bir imkan yaratmış oldu. Peki bugüne kadar e, ne kadar öğrenci yararlandı desem bunu paylaşır mısın bizimle olsan? Mesela en basit söyleyebileceğim 2019 yılında yıllık 141 binin üzerinde üniversite öğrencisi faydalanmış. Bu direkt faydalanıcılar. Yani, 141 binin üzerinde. Evet, yani 141 bin küsürdü şimdi 141 bin 200 gibi bir rakam, 141 bin diyelim. Hı hı. 141 bin öğrenci bizden bir ürün almış, bir tanesi buzdolabı almış, bir tanesi tiyatro bileti almış, biri kitap almış, biri bilgisayar, biri kıyafet. Yani şöyle düşünün, 400 üzerinde marka ile iş yapan bir platformmuş şu an. Lokal global, çok fazla marka bize ürün ve hizmet veriyor. Bunun içerisinde teknoloji de var, kıyafet de var, hava yolları da var, basın yayın da var, yayın evleri de var biz bunları aktarıyoruz. Tabii bu 8 yıllık dönemde de 500 binin üzerinde direkt faydalanıcı olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii böyle anlatırken hani gittik markalardan şunu aldık, gittik sanatçılardan bunu aldık bunu verdik demek çok kolay görünüyor. Ama işin mesela en zor size tarafını anlatayım. 2012'de kurduğumuz iş 2016'ya kadar. 4 yıl boyunca bir kuruş para kazanmadı. Tamamıyla bir saf ...sosyal sorumluluk, böyle safi sosyal... ...faydı üzerine çalışan bir yapıydı. Ama ne demek bu? 4 yıl boyunca bütün sosyal medya operasyonu... ...bütün sosyal medya iletişimi... ...ekip yönetimi, web sitesi... ...yazılımı, tasarımı... ...bütün bütçeleri ben alamak durumundaydı. Hali bir yıl buna dayanabilir... ...2. yıl, 3. yıl ama 4. yıl... yani ...2016 yılında artık... ...iş iflasın eşiğine gelmişti. Niye? Hiç para kazanmayan bir işi var ortada... ...ve 200 markayla çalışıyorduk o zaman... Yani operasyonu düşünün, 200 marka ürün ve hizmet veriyorsunuz öğrencilere aktarıyorsunuz. Bu dayanılabilir bir şey değil Haliyle de, o gün itibariyle artık o noktaya geldikten sonra sponsor arayışımız başladı. Yani şu an dinleyenlerin aklına hangi marka geliyorsa ilk görüştük diyebilirim onunla. Türkiye'deki bütün markalarla görüştük. nihayetinde bir marka tamam dedi. Ben bayıldım bu işe ve size yıllarca destek olacağım. Siz pes etmeyin. Haydi bir iş yapmışsınız. Ben arkanızdayım dedi ve şu an dördüncü yılımız hala yanımızda var onun yanına bir 4-5 sponsor daha eklendi bir iş büyüyerek devam ediyor şu an 430 marka ulaştık tabi buradaki zor olan şey o 4 yıl dayanmak gerçekten deli işi yani o sıkıntıyla o parasızlıkla o ekiple her şey çok zordu o işte bana geçen gün e, ajanstaki arkadaşım kreatif direktörün Bengüs'ü sordu Onun da daha bu ay e, çocuğu oldu Kulağa çınlasın e, O sordu ya dedi ki nasıl dayandın ya Yani 4 yıl dedi bu iş Dayanılabilir bir şeydi ki Şimdi düşündüm ben hiç öyle düşünmemiştim Yani bana göre çok sevdiğim bir iş olduğu için Yani e, Her düştüğünde mental olarak şunu söylüyor kendi olacak Güzel olacak iyi iş yapıyorsun Diyorsun ve içindeki o yanan O ateş seni e, vazgeçmekten kurtarıyor. Vazgeçmiyor. Kendi kendini motive ederek kendini motive evet. ederek tekrardan işe bağlanıyorsun. Yavaş yavaş şimdi evet. programımızın sonuna doğru da geliyoruz ve Artık son dakikalarımız. E, hı hı. O yüzden öncelikle bir altını çizmek istiyorum. Bugün geriye dönüp baktığımızda askıda ne var? Yarım milyon üniversite öğrencisine imkan sağlamış bir sosyal girişim. Ve ilk dört evet. yılında tek kuruş para kazanmadan yani kendi Finansmanını bile e, karşılığı tamamen kendi girişimlerinizle, kendi desteklerinizle sağladığınız bir girişim. Peki şu anda bizi dinleyen dinleyicilerimizin içerisinde üniversite öğrencisi olan birçok arkadaşımız vardır. Onlar yararlanmak isteyebilir. Onlar ne yapmalı? Aynı zamanda belki de üniversite öğrencilerine destek olmak isteyen dinleyicilerimiz de vardır. Onlar nasıl ulaşacaklar, nasıl destek olacaklar, askıda ne var'a? Bunları hızlıca alabilirsek 80'den yavaş yavaş toparlayalım programımızı. Çok kısa söyleyeyim. Öğrencilerin çok kolay. E-Devlet'ten bir öğrenci belgesi indiriyorlar. afkadeneva.com'a giriyorlar. Öğrenci belgesini sisteme ekleyip üye oluyorlar. Üye olduktan sonra sistem onlara açılıyor. İstedikleri gibi yemek, tiyatro bileti, konser bileti gibi e, bu saydığım birçok üründen ücretsiz şekilde faydalanabiliyorlar. E, gönüllü kişiler ise e, askıda ne vakuma girip askıya bırak butonu tıkladıktan sonra diledikleri restoran için bir menü seçerek ölemesini yaparak öğrenciler için yemek bırakabiliyorlar. Fakat e, korona vesilesiyle restoranların kapalı olması dan şu anda askıya bırak butonunu inaktif ettik çünkü askıya bıraksalar da öğrenciler restorana gidemeyeceği için bu paraların e, havuz hesabında beklemesini istemediğimiz için bunu şu anlık durdurduk ama korona geçtiği an itibariyle askıda ne vakuma gidip At ve bırak butonuna tıkladıktan sonra üniversite öğrencilerine yemek ısmarlayabiliriz gönüllü olan herkes. Çok teşekkür ediyorum Oğuzhan. Eminim dinleyicilerimiz de muhakkak destek olacaklardır. Aynı zamanda üniversite öğrencileri de siteden faydalanacaklardır. Yaşam öykünü bizlerle paylaştın bugün. Ee, çocukluğundan itibaren yaptıklarını anlattın. Belki e, üniversite hayatında dahil çok başarılı bir öğrenci değildin. Çok örnek bir öğrenci değildin. Senin... Tabirinle senin tanınamanla rezalet bir öğrenci olmuş olabilirsin ama o öğrenci bugün yarım milyon öğrencinin hayatına katkı sağlayan bir girişimi kuran girişimci oldu. Demek ki şu an derslerimiz kötü olabilir. Tabii ki mümkünse iyi olsun çalışalım ama her zaman yaşama dair yapacağınız ilham veren işler olabilir Eğitim hayatı tek kıstas olmamalı diye düşünüyorum. Ama tabii ki herkesten beklentimiz iyi öğrenci olmaları, çalışkan öğrenci olmaları. Şu an tamamen anne babalar için kötü bir örnek vermeyin diye küçük kardeşlerimize derslerimize çalışın <gülüyor> demek istedim. <gülüyor> ee, <Sağ> olun, <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğin bir şey varsa son sözünü alalım, programımızı kapatalım. Teşekkür ediyorum. E, vakit ayırdın, fırsat tanıdım e, Kenan. E, her şey için teşekkür ediyorum. Dinleyenlere de sabrettikleri için, bu rezalet öğrencinin ve ardından sosyal girişimcinin hayatına e, sabrettikleri için sağ olsun, var olsunlar. Bu günler e, tez vakit geçsin, umut Hı -hı. ediyorum. Hı -hı. E, güzel günlerde e, buluşalım, sarılalım e, diyerek e, sözlerime. Çok teşekkür Bakıyorum. ediyoruz olsan, çok sağ ol programımıza konuk, aldın, konuk olduğun konuk için hoşça kal diyorum sana. Görüşmek sana. üzere. Hoşça kal. Evet efendim bugün programımızda bir girişimciyi ağırladık ve yaşam öyküsünü ilham veren yaşam öyküsünü sizlerle paylaştık. Olsan Canım e, Askıda Var'ın kurucusu bir sosyal girişimci. Ve bugün yarım milyondan fazla üniversite öğrencisinin hayatına dokunan önemli bir isim. Sizler de yaşam öykülerinizi paylaşmak isterseniz Kentin Gizli Öyküleri'nin Instagram ve Facebook sayfaları üzerinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz. 2 hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine açık radyo mikrofonlarından sizlerle birlikte olacağız. Kentin Gizli Öyküleri programında bekleriz efendim. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.